Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyenlerimiz. Son yıllarda daha iyi anladığımız üzere bize bir şeyler oldu. Sessizliğimiz, bazı konularda abartılı davranışlarımız, dünyada bunca zulüm işlenirken bunlara kayıtsız kalışımız, namaz kılanların sayısının azalması, camilerin bir taraftan çoğalması, bir dengesizlik var, İmkanlar bir taraftan artıyor... Ama bu imkanları kullanan insanlar, hayırda kullanan insanlar azalıyor. Bazı yerlerde bir şeyler yanlış gidiyor. 1400 küsur yıl önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bugünkü programımızın konusunu haber verdi. Bütün dünya milletlerinin üzerimize çullanacağı günün yakın olduğunu buyurdu. Selin üzerinde bir saman çöpü nasıl sürüklenip gidiyorsa... ''O şekilde sürükleneceksiniz.'' buyurdu. 14 asır evvel. Bunu hemen anlayamamış olabiliriz. O günde sahabe efendilerimiz dediler ki, ''Ya Resulallah, o gün Müslümanlar sayı olarak çok mu az olacaklar? Yani dünya nüfusunun yüzde biri gibi mi? Çok küçük bir rakam mı ki çöp gibi süpürecek bizi kafirler? Hiç gıkımız çıkmayacak, gücümüz azalacak.'' Ne buyurdu biliyor musunuz? ''Hayır.'' O gün kalabalık olacaksınız ama değersiz olacaksınız. Tam da bugünü anlatan bir hadis-i şerif. Şeytan çok önemli bir galibiyet aldı insanoğlu karşısında. Dünyaya düşkün insanoğlu ortada. Merak etmişler, sormuşlar Ya Resulallah azınlıktan dolayı mı Müslümanlar bu hale gelecek. Yani kafirler karşısında güçsüz olacaklar. Ne buyurdu? Hayır, sayıca çok olacaksınız. Aynen bugün olduğu gibi. Ama devamında buyurmuş ki, Allah Celle Celaluhu kalbinize vehn atacak. Ne demek vehn? Dünya sevgisi. Yani aşırılık her şekilde zararlı. Bir de bunun dünya sevgisiyle bir araya geldiğini düşünün. Evet, hiç ölmeyecek gibi, Dünya için yaşama hastalığı, Ve Öyle bir hayatta yaşıyoruz ki, hayata bir pusu kurulmuş gibi. Eskiden öyle bir zaman gelecek ki diye başlayan o fitne zamanlarının tam da gerçekleştiği bir zamanda yaşıyoruz. Bugün gökdelenler her yerde inşa edilmeye başlandı. İnsanların çoğu artık helal midir, haram mıdır? Bunu düşünür halde değiller. Sadece parayı kazanmak derdimiz. Rüşvet, torpil artık bunlar sıradan hale geldi. Bunlar artık gizlenmiyor bile. Vermeyenin yakasına sarılıyor ve hesap sormaya kalkıyorlar. Şimdi moda üzerine modalar var. Ölen niye öldüğünü, öldüren neden öldürdüğünü bilmiyor. Böyle kör bir savaşın içindeyiz. Büyük bir dünya sevgisi kapladı kısaca benliğimizi. Daha çok kazanma hırsı, daha lüks yaşama arzusu, daha iyi evlerde oturmak, daha iyi arabalara binme hayalleri işgal etti Müslümanların yüreklerini. Sonunda ne davamıza, ne gariplere, ne de merhamete yer kalmadı vicdanlarda. En son çıkan o son moda cep telefonu modeli bile, İslami hedef ve arzularımızdan daha çok gündem oldu bizim kalbimizde, evimizde. Tüm dünyalık tutkularımıza, heva ve heveslerimize, itinayla İslam'ı kılıflar üretme konusunda büyük maharetler kazandık. Zaman geçtikçe bunu daha iyi başardık. Müslümanın zengini makbuldü ve itibardan taviz vermek olamazdı. Hem daha çok kazanırsak, daha çok harcardık dava uğruna, hayır uğruna dedik. Fakat hiç de dediğimiz gibi olmadı. Evet, cüzdanlarımız kabardı Müslümanlar olarak. Lakin gözlerimiz bir türlü doymadı. Kasalarımız doldu, evet, ama şu gözlerimiz bir türlü doymadı. Makamların koltuklarına oturduk yan yana. Lakin gözlerimiz Yine doymadı. Aylarca giymeye sıra gelmeyecek, belki hayatımızda bir kez giymeyeceğimiz elbise ve ayakkabıları aldı dolaplarımız. Ama yine de gözlerimiz bir türlü doymadı. Daha geniş evlerin, daha lüks mobilyaların, mutfakların, perdelerin, bilmem kaç parça yemek takımlarının peşinde faize ve borca köle olduk her birimiz hani selin üzerinde çerçöp olur ya aynen onun gibi bitmek tükenmek bilmeyen taksitlerle hayatımıza devam ettik yeni eşyalara ve yeni mobilyalara yer açmak için anne babalarımızı huzurumuzu belki bereketimizi çıkarttık evlerimizden ne o yemek takımlarını açacak akraba ve dost kaldı etrafımızda ve ne de o mobilyaların üzerinde oturacak, huzurla içilecek bir çay vakti. Artık misafir odalarına da gerek yoktu. Çünkü misafir zaten ortada yoktu. Ve sonra, maalesef her yanlış hareketimizde yaptığımız gibi, bunu çocuklarımıza da bulaştırdık. Rızka, Allah kefildir evladım dedik. Ama şu okulu kazanmazsan... Şu mesleğe sahip olmazsan aç kalırsın demekten de geri durmadık bir türlü. Hayatımızın gayesi bir diplomaydı. Sağlam bir, belki de devlette dolgun bir maaştı. Yarış atı gibi onlarca sınav peşinde koşturup durduk evlatlarımızı. Daha yirmi yaşına gelmeden ihtiyarlamış, oflayan poflayan, o sonu gelmez sınavların peşinde psikolog kapılarını aşındıran, Cebinde antidepresanlarla yaşayan çökmüş nesillere dönüştürdük o güzelim yavrularımızı. Dindar bir nesil için çıkmıştık yola oysa. Lakin şimdi son model cep telefonlarıyla, parlak ayakkabılarıyla, takım elbiseleri, kravatlarıyla, mini bir milletvekilciği gibi garip tipler dikildi karşımıza. Bazen babasının ceketini giymiş gibi üzerinde birkaç beden bol duran laflar eden, daha bıyığı terlemeden denir ya, yaşı ufak. O haldeyken, ihaleden, bürokrasiden, terfiden bahseden bir nesil karşımıza çıktı. Bazen de başörtüsü, yüzünde makyajları, kocaman siyah gözlükleriyle, lüks ciplerin içinde, sözde muhafazakâr geceleri akan, kapalı ama tesettürsüz nesiller çıktı karşımıza. Yani, demem o ki, her şeyimiz değişti. Neler mi? Mesela önceliklerimiz. Kapımıza gelen bir damat adayına neler sorulurdu? Allah korkusu, namaz, ahlak. Buna benzer bunları anlatan değerler. Ama şimdi maaş, ev, araba sorar olduk. Sonunda evi ve arabası olan ama Allah'tan korkmayan bir zalimin elinde kızımızın tükenip gitmesini izledik. Şimdi... Namaz kılma oranları gittikçe düşüyor. Doların artması kadar bu gündem olmadı Türkiye'de, hayatımızda. Yurt dışına yapılan iş gezileri, efendim siyasi gündemler, İslami otellerin tatil rezervasyonları, ne bileyim VIP cinsinden beş yıldızlı umreler veya başörtülü kızların oynadığı diziler arasında kaybettik hayallerimizi hedeflerimizi ve ideallerimizi. Şimdi biraz durup düşünelim. Bundan önce nasıldı? Bizim ayarlarımızda hangi yerlerde sorunlar ne zaman başladı? Bugün onu konuşuyoruz ya. İblisin bize karşı galibiyeti vehn demiştik. Yani dünya düşkünlüğü Bundan önceki insanlar peki nasıl yaşıyorlardı? Bilal radiyallahu o nidası, hani her namazda duyduğumuz hayyâle salah sözüne, kaç kişi varsa etrafında yüreklerini bağlayan o Bilal radiyallahu sesi artık yok. Peki hiç mi dertleri yoktu onların? Hiç mi kendilerini yorgun hissettikleri zamanlar olmadı? Hiç mi çoluk çocuğuyla imtihana tabi tutulmadılar? Mesela hiç hasta olmadılar mı? Aç kalmadılar mı? Acaba aile içerisinde bazı tartışmalar olmadı mı? Arkadaşlarıyla zaman zaman kavga etmediler mi? Onlar acı yaşamadılar mı? O zaman da tarlada güneşin altında o çöl sıcağında çalışıp yoruluyorlar, Yorgun argın evlerine gitmiyorlar mıydı? Şimdi bunu niye söyledin? Şunun için. Arkadaşlar, değerli büyüklerim ne değişti? Kur'an aynı Kur'an sureleri ayetleriyle. Peygamber aleyhissalatu vesselam aynı peygamber sünneti seniyeleriyle. Onlar gördüler, biz de onların gördüklerinin notlarından öğrendik nelerin olduğunu. Cennet aynı mı? Aynı. Cehennem aynı mı? Aynı. Peki namaz aynı mı arkadaşlar? Aynı. Hükümler aynı mı? Peki ne değişti? Ne oldu da Allah için verin dediği zaman Kur'an, birilere geldi neyi varsa o üstündeki elbisesini dahil, bütün malını mülkünü verebildi. Ne oldu da bir emriyle Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, evinin yarısını, arsasının yarısını, o bir söze karşılık verebildiler. Ne oldu da Bilal radiyallahu anh hayy alessalâh dediği zaman insanlar yorgun argında olsa, kalplerinde farklı hüzünler de olsa, belki hastalıkları da olsa koşa koşa gidebildiler. O gün ve bugün arasında neler mi var? <gülüyor> İmkanları yoktu. Bugün bizim elimizde imkanlarımız var. Onların evlerinde Kur'an-ı Kerim yoktu değil mi? Bir tane sahabi belki gösteremeyiz evinde Kur'an-ı Kerim meali olan o zamanlar. Acaba Kur'an-ı Kerim sayfalarından bir sayfa olan sahabi var mıydı? Yoktu. Kur'an-ı Kerim yoktu evlerinde. Çünkü imkan yoktu. Daha yeni yeni onlar alınıyor, musaflar efendim kopyalanıyor, çoğaltılmaya çalışılıyordu. Bugüne bakalım. Bugün evimizde Kur'an olmayan bir evimiz yok değil mi yani evinde Kur'an olmayan hiçbir kimse yok. O kadar Kur'an-ı Kerimler var ki şöyle süslü, böyle baskılı, şöyle hatlı, böyle desenli, şöyle kokulu Kur'an-ı Kerimler var. Kur'an-ı Kerim'in mealleri var, Kur'an-ı Kerim'in tefsileri var, Kur'an-ı Kerim'in cep boyu var, orta boyu var, rahle boyu var, hafız boyu var. Eğer gözünüz görmüyorsa çok büyükleri de var böyle özel yapılmış. Hatta bırakın onu. Günde beş defa cep telefonunuzdaki telefondan ezanlar okunuyor. İstiyorsanız Kur'an-ı Kerim de dinliyorsunuz. Hem de Kur'an-ı Kerim'i kimden dinlemek istiyorsanız, hangi kıraatle okuyuş hoşunuza gidiyorsa, hangi kari, ünlü insan sizi efendim alıp götürüyorsa, onu da dinleme kolaylığı içerisindesiniz. Bir dakika şimdi. Evlerinde Kur'an-ı Kerim olmayan ama Kur'an-ı Kerim'i duyduğu zaman kendinden geçen cehennem ayetlerini dinlediği zaman gözyaşlarına boğulan o imkanı olmayan sahabi neslinden her imkanı kendinde olan ama Kur'an-ı Kerim'in türlü türlüsünü yani boy olarak söylüyorum yoksa Kur'an-ı Kerim bir, birdir. Efendim okuyuşunu... Arapçasını, işte Türkçe tefsirini, şusu busunu, her türlü imkanı elinde bulunduran bizler, Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetinde ne zaman acaba hüngür hüngür ağladık veya ne zaman kafamıza dank etti bir şeyler. Bugün, ah bugün namaz nerelerde. O zamanlar tek bir mescit var. Sahabeler ta uzak yollardan daha erkenden yola çıkıyorlar ki yetişebilsinler. Amalar mı gitmiyor? Engelliler mi gitmiyor? Yaşlı insanlar mı gitmiyor? Ekseriyeti hep o tek bir mescitte. Sonra Medine'de, sonra şurada burada derken açıldı şimdi. Her sene onlarca cami yapılıyor sadece İstanbul'da. Ama camiler bomboş. O Bilal radıyallahu an hayye alassalah derken insanların koşa koşa dünyayı terk ederek Allah-u Teala'ya karşı koştuğu, rükû etmek için yarıştığı dönemden bugün Kabe ezanlı cep telefonu uygulamalarımız var. Cebimizde telefon var. O telefon ezanla çalıyor. Ezana şu kadar dakika kaldı uyarıları. Namaz vakti geçiyor. 15 dakika kaldı. Kerahat vakti uyarıları var. Yani imkan çok, uyarı çok, alarm çok ama ortada namaz kılan yok. Hadi diyelim ki Gençlerin çok işi gücü vardı, koşuşturma, bağ, bahçe. Peki o zaman gençler yok muydu acaba? Bugün eğer şöyle bir akıl yürütürsek, yaşlı insanların evlerinde değil tamamının camilerde namazlarını kılması lazımdı. Öyle ya, i̇şi gücü vardı. Peki emekli insanlar neden gidemedi? Bu demek ki doğru bir bakış açısı değil. Bir şeyler yanlış gitti. Çocukluğumuzdan beri kutsal toprakların hayaliyle yanıp tutuşuyoruz, öyle değil mi? Hep fotoğraflar, bize izletilenler, şimdi cep telefonundan, televizyonlardan çok daha fazlası izlenebiliyor. Ama çocukluğumu hatırlıyorum, otobüslerle alınırdı, efendim, bir ay gibi bir süre, sonra geri geldikleri zaman otobüsleri karşılardık, dualar edilirdi, zemzem, hurma... Hep bize oradan getirdikleri 3-5 tane fotoğraf aklımıza gelirdi. Hep onu düşünürdük. Bir gün biz de gidebilecek miyiz acaba diye anlatırdı dedelerimiz, anaannelerimiz. Kabe düşünü yaşadık, böyle oldu. İnşallah sana nasip olur diye. İşte çocukluğumuzdan biri. O hayal ile yanıp tutuştuk ya. Sonra ne oldu? Birdenbire Mekke'ye gitmeye başladık, Medine'ye gittik, umreler, dört yıldızlı, beş yıldızlı, ultra lüks, VIP umreler. Peki orada layıkıyla ibadetlerimizi yapabildik mi? Bu sefer mırın kırın etmeye başladık. Çok kalabalıktı, belim ağrıdı. yav, şu Araplar var ya, şöyle şöyle insanlar. Bir numara bulduk, bir şeyler ortaya attık bahane. Namazı o beş yıldızlı otel lobisinde kılmaya başladık. Nerede? Çocukluğumuzdan beri gitmek için yanıp tutuştuğumuz o Mekke'de, Medine'de, klimaların yanında ibadetlerimizi ettik. Demek ki şeytan, ki ondan Allahu Teala'ya sığınıyorum, sizi de sığındırıyorum, bize bu konuda galip geldi. Dünyayı bize bir hayli sevdirdi. Artık bir soğukluk var hepimizde. Bir çekim sıkıntısı var, geçim sıkıntısı değil. Bilal radıyallahu anın kendine hoş olan o sesi çok güzeldi ama bir insanın sesiydi. Binlerce insanı aynı anda mescide çeken bir çekim kuvveti vardı. Bugün cep telefonlarının bazen sinyallerinin çekip çekmemesi var ya, aynen galiba bizim de ruhumuzda dünyaya daldığımızdan dolayı sinyal alma ve vermede operatöre bağlanmakta bir sorun yaşıyor çekim sıkıntımız var bilal radıyallahu an bağırsa bağırsa sesin nereye kadar gider mekke'nin her yerinde dalgalanacak hali yoktu belki de medine'de bugün teknolojik imkanlarımıza şöyle bir bakarsak ulaşım imkanlarımızı gözden geçirirsek o kadar rahatız. Bir tuşla otomatik ezanlar okunuyor. Ama bir türlü insanoğlu, yani Müslümanlar, camiye gidemiyor. Kur'an-ı Kerimler, az önce bahsettiğim gibi, belki sahabe efendilerimizin çoğu tamamını bir arada göremediler. Akıllarından ezbere, hafızalarını alarak bunu devam ettiler. Bizim şimdi Kur'an kurslarında okuyan çocuklarımız var. İki senede, üç senede hafız ediyoruz. Ashab-ı kiramda belki hafız yirmi tane yoktu. On beş tane çıkar çıkmaz yani Kur'an-ı Kerim'i tamamıyla ezberleyen ama bizden daha dirayetli, daha samimi, daha içten ve bizim gibi tembel değil, tam tersine atiklerdi. Şimdi her yerde ayet dinleyebilirsiniz. İstediğiniz kariden, istediğiniz makamla, bir tık ötenizde, tıkla dinle, tıkla indir. İnsanlarla paylaş. Cuma günlerinde, Instagram'dan, Whatsapp'tan, 30 saniye, 59 saniye neyse, bir video paylaş ayet. Ne oldu? Görevini yerine getirdin. Arkadaşıma Allah'ın Celle Celaluhu ayetini dinlettim. Peki, o ayetten etkilenen kaç kişi var? Bugün cep telefonlarımıza her şeyi yükleyebiliyoruz. Kulaklığı tak, yolda dinle. İstediğin ayete gel, tıkla. Yanlış mı okuyorsun, doğru mu okuyorsun? Tamam. Anlamını mı öğrenmek istiyorsun? Peki, etkilenen kaç kişi? Bir ayet dinleyen, kendinden geçen, yani o ayetin, okunan ayetin manasını düşünüp, ondan dolayı uykusu kaçan sahabi gibi, Hiçbir anımız oldu mu hayatımızın bir yerinde? Vay be! Cehennemden bahsediyor Rabbim. Şu surede, o surenin şu ayetinde. Hiç gözlerimizin dolduğu oldu mu? Yüreğimizin gümbür, gümbür gümbür gümbür attığı oldu mu? Acaba düşecek miyim ben bir yere deyip de sağa sola tutunduğumuz, oturduğumuz yerden kalkamadığımız oldu mu? Cehennemi duyduğumuz da. Olmadı. Ve maalesef, Böyle giderse de olmayacak. O yüzden şeytanın şerrinden kendimi ve sizleri Allah-u Teala'ya duruyorum. Şeytanın bu oyunu bize üstün geldi. Şeytan kandırmaya devam ediyor. Şimdi o zamanda insanların şeytan diye bir belaları, imtihanları vardı. Bugün de var. Bugün imkanlarımızın ilerlemesine çok mutlu oluyoruz. Olmamız da gerekiyor değil mi? Artık Umre'ye 3 saatlik bir yolculukla gidebiliyoruz. İmkanlarımız çok geniş. Ama bundan 150-200 yıl öncesinde at arabalarının, kanıların, gacırtısı altında giden insanların o 1 aylık, buçuk aylık yorgunluğu şimdikinden daha keyif vericiydi. Rahatız, bin bir rahatlığımız var. Ama bir türlü mutluluğa ulaşamıyoruz. Şimdi lütfen düşünün. Kur'an'ın okunmasının yasak olduğu zamanlar, Türkiye'de şu güzel ülkemizde yaşanmadı mı bu topraklarda? Çok uzak değil, yakın tarihe baktığınızda. Ahırların affedersiniz içerisinde, insanların birbirlerine Kur'an-ı Kerim'i öğretmek zorunda kaldığı bir zamanı, bu ülke yaşamadı mı? Mümkün müydü acaba çocuğunuza, akrabanıza, komşunuza Elif öğretmek? <gülüyor> Mümkün müydü Kur'an-ı Kerim'in basılı halini şöyle evinizde bulundurmak veya sesli sesli okumak? Ezanın bile Türkçe okunduğu zamanlar yaşamadı mı bu ülke? Çoğu onların mağara gibi yerlerde, evlerin bodrum katlarında, ormanlarda okudular hocalarından ve o insanlar işte, Bugünün tanınan alimleri oldular Dine hizmet ettiler Binlerce, on binlerce Allah dostunu yetiştirdiler Çünkü bir sıkıntı vardı ortada Yokluk vardı, yasak vardı Bu tür şeyler insanın hoşuna gitmez Ama insanın şer gibi gördüklerinde bazen hayır Hayır gibi gördüklerinde şer olabiliyor Biz şu an ümmet olarak çok rahatız ibadet etme özgürlüğü açısından, her yer değil, ekseriyet Müslüman, büyük bir hürriyet içerisinde. Camiler, gırla, sayısı her geçen gün neredeyse artıyor. Hafızlık eğitim yerleri, artıyor, yeni yeni binalar inşa ediliyor. Peki neden ileriye gidemiyoruz ahiretini düşünen insanlar olarak? Ve neden hala dünyevileşmeye devam ediyoruz? İşte bunu düşünmek lazım. Kur'an, Kur'an'ın sesine benziyor diye ezanlar yasaklandı. Böyle günlerinde Müslümanlar, madem yasak ne yapayım canım diye kenara çekilmediler. Bugün, Rahmetullahi Aleyh dediğimiz o nur yüzlü alimler, hocalar var ya, onlar o zor zamanda yetiştiler. Aynen Bilal, radıyallahu an, Efendimizin zamanında yaşadığı o hayyalasallağa çağrısına koşa koşa giden sahabeler gibiydiler. Yirmi sene arkadaşlar, yirmi sene ezan yasa devam etti. Düşünebiliyor musunuz? Tabii düşünmek için biraz zorlamamız lazım kendimizi. Allahu Ekber sesi duyamıyorsunuz. Yani bir çocuk diyelim doğdu, doğduğundan askere gidene kadar ya da evlenene kadar bu sesi duymamış minarelerden. Allahu Ekber, Allahu Ekber sesini duyamıyor. Ama duyamadığı halde o duyamadığının değerini o kadar iyi biliyor ki. Şimdi aynı yönetim, bu sefer Diyanet İşleri Başkanlığı adı altında 10 binlerce, yüz bine yakın belki de bilemiyorum tam olarak din görevlisi maaş alıyor. Namaz öresin, ezan okusun diye müezzin ayrı, imam ayrı. Peki Allah'ın kitabına parasız hizmet edecek insanların sayısı kaç? Ne geldi, ne gitti. Bizim bugün kaybettiğimiz şeyler var. Bugün Müslümanlar para için, silah satmak için zevkine öldürülüyorlar. Lütfen Allahu Teala'nın şu sözünü dikkatle dinleyelim. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. İşte bu ayetteki ikaza kulak vermeyip, ellerindeki gücü başkalarına değil, birbirlerine karşı kullandıkları için, karşısındaki güçler onları muhatap dahi almıyor. Dolayısıyla Müslümanlara karşı akıllara gelen her türlü pisliği, zulmü, insafsızlığı yapmaya devam ediyorlar. Bugün Müslümanların ellerinde bulunan, insani yani ve maddi kaynaklar ya sömürgecilerin sömürgecilerin ellerinde unutulak oluyor onlara hizmet etmek için Yahut da iç savaş ve iktidar mücadelelerine harcanıp gittiği için param parça oluyor iç savaş deniyor işgaller deniyor her gün yüzlerce Müslüman ölüyor dünyada binlercesi Evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda kalıyor. Hayatları boyunca bugünün tabiriyle mülteci yani muhacir gibi yaşıyorlar. Ve bu göçlerden sonra bombalardan, savaş uçaklarından ve zalimlerin zulmünden kaçan denizleri okyanusları aşarak başka ülkelere hicret etmeye çalışan muhacirlerin ya kendilerinin ya da evlatlarının cansız bedenleri maalesef Müslüman ülkelerin kıyılarına vurmuyor mu? Binlerce kilometre öteden gelip Müslümanların her işine karışan, onları ayıran, fitne sokan, birbirine düşüren parçalayanlara, dünyanın gözü önünde, Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de, Doğu Türkistan'da, Keşmir'de, Çeçenistan'da, Myanmar'da ve ismini bile duymadığımız birçok Müslümanın yaşadığı ülkede Müslümanların katledilip Kanlarının akıtılmasına Müslüman ülkelerden neden çıt dahi çıkmıyor anlayabildiniz mi şimdi? Bugün yasaklardan bahsediyoruz, dünyevileşmeden bahsediyoruz, herkesin kendini düşünme hastalığı içerisinde olduğundan bahsediyoruz. Doğu Türkistan'da camiye gitmenin yasak olduğu artık bilinmiyor mu? Kur'an'ın okunmasının yasak olduğu bilinmiyor mu? Namuslar çiğneniyor, BBC muhabirlerinin bile. Oralara gidip çektiği belgesellerde. Bunlar aşikar ortada değil mi? Ama neden gıkımızı çıkaramıyoruz? Çünkü hepimiz maalesef kendimizi düşünüyoruz. Kendi geleceğimizi, kızımızın, oğlumuzun sonraki yılları. Sanki 30 yıl yaşayacağımızın garantisi varmış gibi şimdiden kiralık dairede oturacağıma, gider faizle veya krediyle ev alırım, 30 sene öderim diyoruz. Yaşımız 50-60. Kardeşlerim, Mekke'miz, Medine'miz, Kudüs'ümüz dahil, adı bizim meyvesi başkasının hale gelmiş durumda. Müthiş bir sefalet var. Yani varlık içinde, bir yokluk çekiyoruz ezanlarımız artık yere doğru değil göklere doğru okunuyor yani göklerde melekler ezanlardan hisse kapıyor neden? çünkü yerdekilere ezanlar etki etmiyor pasif müslümanlar olduk milyardan fazla nüfusumuz var ama bir mahalleye hükmedecek sözümüzü geçirecek bir gücümüz yok çünkü dünyalaştık Peki İbrahim abi, hep sen dünyalaşmaktan bahsediyorsun. Peki zengin olmak kötü mü? Birincisi ben bahsetmiyorum bundan. Rabbimiz Celle Celaluhu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları buyuruyor ve bizleri uyarıyorlar. Programımızın ilk dakikalarında sizlerle paylaştığımız. Çok kalabalık olacaksınız, çok güçlü olacaksınız ama... Herhangi bir değeriniz olmayacak, yani gücünüz olmayacak. Tam oradayız. Zengin olmak kötü mü? Değil. Burada çok aslında ayrıntılı düşünülmesi gereken bir mesaj var. Rabbimiz Celle Celaluhu, fakir olun buyurmuyor tam tersine. Zengin olmanın ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mücadelesine bakarsanız, hele hele ilk yıllarında Osman radıyallahu anh'ın, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ve Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh gibi birçok sahabe efendimizin kendi paralarını tasadduk ettiklerini yani yardım ettiklerini görüyoruz. Allahu Teala Celle Celaluhu Ebu Bekir radıyallahu anh'a, Hatice radıyallahu anha annemize ve diğer o hayır yapan, tasadduk eden sahabe efendilerimize kalplerine o cömertliği verdi. Onların vesilesiyle İslam genişledi. Hasılı bunu iyi anlamak lazım. Yemeyeceğiz, içmeyeceğiz değil, para kazanmayacağız değil. Hatta paranın kazanılması insanın imanını muhafaza etmesi için çok da güzel. Lakin parayla kudurmayacağız, dünyaya tapınmayacağız, parayı sadece cebimize koyacağız veya cüzdanımıza, kalbimize koymayacağız. Yani bu şuna benziyor. Allahu Teala Celle Celaluhu evlenmeyin buyuruyor mu? Tam tersine evlenmeye davet ediyor. Şehvetlerinize takılıp dünyaya tapınmayın buyuruyor. Bunu iyi bir şekilde anlamak lazım. Zengin ol olacağız. Malımız, mülkümüz olacak inşallah. Lakin Allahu Teala'ya dua edeceğiz, sapıtmayacağız. Bunun için de eğer Paramız varsa imkanlarımızı da ona göre belirleyeceğiz. Cimrilik de en büyük afetlerden bir tanesi. Mesela çok zengin olan bir insan dese ki ben çok küçük bir daire alacağım. Bir artı bir. Bunun dinen caizdi değildi sorumluluğu nedir bilemem. Ama bir insan olarak şunu düşünebilir miyiz? Kardeşim senin haremlik selamlık derdin olmalı değil mi? Genç bir kızın olacak, e, oğlun olacak, onların soyunup giyindikleri bir odan olması gerekmiyor mu? Hani imkanın yoktur ona göre yaşarsın. Ama bir insanın imkanı varsa hanımının arkadaşları gelir, kadınla erkekli misafirler olacak, hanımlar bir tarafa geçer, erkekler bir tarafa geçer. Hatta mutfağın bile servis yapıldığı zaman kapıların kapatılması gerek ki kapıya tıklatılır mesela. Mutfağa yakın odası neresiyi işte erkek alır veya evin küçük e, akıl bali olmayan oğlumuz alır, onu getirir, servis yapar vesaire. Şimdi Müslüman bunları da düşünecek. Maalesef ilk dakikaya döndük. Bizler ayarları bozulmuş bir ümmet haline geldik. Ve şeytan bu konuda ...bizi ezip geçiyor. Kardeşlerim... ...farkında mısınız? Sanki kıyamet savaşına doğru sürükleniyoruz... ...bu yaşadığımız çağda. Ama unutuyoruz... ...Allah'ın yardımını almadan... ...kurtuluşa erenlerden olamayız. Başımıza... ...geçireceklerimize... ...milletin bizim... ...hakkımızda oyunlarına... ...dikkat etmemiz lazım. Bu dünyada yaptığımız... Ve yapmamamız gerekenleri aklımızdan bir kez daha geçirelim. Yapmamız gerekirken yapmadıklarımızın da hesabının sorulacağı o zamanı düşünelim. Söylememiz gerekirken söylemediklerimiz, söylemememiz gerekenleri söylediğimiz zamanlar da kayıt altına alınıyor. Karar, insanoğlunun. Bir tatil düşünün, sonunda iki saat süren yolculuğun ardından, Uzun zaman planladığınız tatile çıkmayı başardınız ve seçtiğiniz o tatil köyüne vardınız tam istediğiniz gibi. Tatil köyü o kadar kalabalık ki sizin gibi aynı planları yapan yani tatile çıkan yüzlerce kişi var etrafta. Resepsiyonda tanıdık yüzlerle karşılaştınız ve hepsiyle selamlaştınız.'' Daha fazla vakit kaybetmeden deniz kıyısına inmek için acele etmeye başladınız. Hemen üstünüzü değiştirerek kumsala indiniz, karşınızda harika bir deniz ve kumsal var, her şey çok güzel. Hava da o kadar sıcak ki ve sonunda denize girip yüzmeye başladınız. Fakat tam yüzüyorsunuz, kulacınızı atıyorsunuz, serin serin denizin o tuzlu suyu vücudunuza çarpıyor bir ses duydunuz. Haydi kalk bakalım uyan Saat sekiz oldu Hiçbir anlam veremezsiniz O duyduğunuz sesle Bulunduğunuz ortam arasında Bir bağlantı kurmaya çalışırsınız Olmuyor Sonunda he anladım Yavaş yavaş gözlerinizi açıp Bakarsınız ki Bu rüyaymış Ama çok şaşırırsınız Ya aynı gerçek gibiydi Bir göreceksin var ya ''Kumsalı bile gördüm. Ayağım o ısıyı bile hissetti. O sıcakta nasıl serin serin gelmişti.'' diye anlatırsınız etrafınızdakilere. İşte rüyanızda çok uzun bir vaktin geçmiş olduğunu sanmanıza rağmen aslında tüm rüya yalnızca 20-25 saniye kadar sürmüştür. Bilim insanlarının açıklamaları böyle. En uzun rüya dediğimiz o an 25-28 saniye arasında ne kadar bunun böyle olmadığını ispat etmek isteseniz de, yok yok ben 3 saatlik bir rüya gördüm deseniz de, 25-28 saniyelik bir rüya olduğunu anlarsınız. Arkadaşlar, Allah adamlarından bir kimse çok fakir olup, dünyalık hiçbir şeye sahip olamadığı için ailesi biraz çıkışmış ona. Ya demiş, bu hale nasıl sabredelim Allah-u Teala'dan demiş, yani biraz dünyalık bir şeyler istesek olmaz mı? Cevap vermemiş evin reisi. Üç gün, beş gün sürekli münakaşa var. Ya dua edelim biraz, dünyalık gelsin. Biz de hayatta yaşıyoruz, e çocuğun bu kadar masrafı var, onda şu var, bizde niye yok? Neyse, dayanamamış hanımının bu ısrarlarına o salih zat dua etmiş. Ve duası da kabul edilmiş. Şimdi ailesi bakmış ki evin köşesinde altında bir kerpiç var. Getirmiş o kerpiçi ihtiyaçlarını karşıla diye verilmiş. Evin reisi o gece rüyasında görmüş ki cennette bir köşk içinde bulunuyor. Lakin köşkün bir kerpici eksik. Eksik olduğu için de güzelliğinde eksiklik var öyle olur ya. Bakarsınız bir yere küçük bir şeyde bir leke olduğu zaman perdede, küçücük bir lekedir belki o perdenin yüzde birine tekabül eder ama gözünü zor da olur. O adam da rüyasında cennette köşkünde küçük bir kerpiçin eksik olduğunu görmüş. O kerpiçin ne olduğunu sorunca e, dünyada sana verilmişti demişler. Adam uyanınca hemen bunu ailesine anlatmış. Kadın da dünyayı istediğine pişman olmuş. O adam, Ya Rabbi, bana dünya gerekmez. O kerpiçi geri yerine gönder diye dua etmiş. Hikaye bu ya, evin köşesinden o kerpiç de kaybolmuş. Arkadaşlar, dünya ile bağ kurmak ayrı, olması gerekendir. Kurallara uyarsak, ama dünyayı bir put gibi hissetmek, Her şeyimizin hedefi, geleceğimizin en güzel zamanları, yaşayacağımız en lezzetli yerler diye görmemiz, bunu hedeflememiz işin yanlış kısmıdır. Bizim hedefimiz dünyada yarım yantalak zevkler ve eğlenceler değildir. Peki dünyada zevk var mı? Var. Dünyada yemek, içmek helal mi? Evet. Ölçüler var. Bunlara uyduktan sonra helal dairesi o kadar geniş ki ama bizim esas zevkimiz Allahu Teala'nın izni ve keremiyle ahirette olacak. İnşallah imanlı öleceğiz ve ahirette birbirimizi nasıl dünyada teskin ediyorduk. Dayan kardeşim, biraz daha dayan. Aman yavrum yapma. Oğlum namazını kıl. Kızım ne olur şunu yapma, kardeşim şunu et diyoruz ya Allah rızası için. Orada onların karşılığını inşaAllah alacağız. Bizim yurdumuz orası. Ama dünyada da yaşayacağız, dünyada da emek vereceğiz. Çünkü ahiretin tarlası bunu da unutmayacağız. Efendim, Halife Harun Reşid'i biliyorsunuz, Allah rahmet eylesin. Kardeşi var, bazı eserlerde onun zamanında yaşayan birisi de deniyor. Ama ikisini du duymuşsunuzdur. Behlül Dana hazretleri. Bir gün kardeşinin tahtına geçip oturmuş. Birkaç dakika şöyle oturmuş falan, hemen sarayın hizmetçileri görmüş. Sen demiş burada ne yapıyorsun be serseri? Hemen Behlül Dana'yı tahttan indirmişler, bir de temiz dövmüşler iyi mi? Tabii siniri bozulmuş Behlül Dana Hazretleri'nin de ağlıyor. O sırada Harun Reşit gelmez mi? Ah Behlül ne oldu sana? Yok bir şey ya ne oldu anlat. Yanındakiler demiş efendim siz ona bakmayın. Çok büyük ve affedilmez bir hata yaptı. Ne yaptı? Efendim siz gittikten sonra tahta çıktı oturdu. Biz de böyle görünce onu bir güzel dövdük. Kızmış tabii Harun Reşit. Böyle hatalardan dolayı demiş dövülür mü? ''Özür dilerim'' demiş Behlül. ''Ne olur beni affet.'' Bilmeden yapmışlar. <gülüyor> demiş ki ''Kardeşim, beni dövdükleri için ben ağlamıyorum.'' ''E nasıl yani?'' ''Vallahi'' demiş, ''Ben onun için ağlamıyorum.'' ''Ya'' demiş, ''Birkaç dakika tahta çıktım, bu kadar dayak yedim. Yarın mahşerde senin durumun ne olacak? Ne kadar dayak yiyeceksin? Onu düşünüyorum, bu sorumluluklarının ne kadar önemli olduğunu düşünüyorum.'' demiş... Arkadaşlar, dünya kimseye yar olmamış. Dünya gönül kapan birisi gibi ama hiç kimseye yar olmamış. Ona gidiyor yaranıyor, ona gidiyor yaranıyor. Çok böyle işveli ama kimseye yar olmuyor. Her kim dünyaya evlenme teklifinde bulunursa ondan mehir bedeli olarak bilmeli ki dininin tamamını isteyecek dünya. Dünya süslü, çok gösterişli, iç açan bir gelin gibi. Ama bir farkı var. Gelin kocasının yüzüne güler. Dünya herkesin yüzüne gülüyor. Ama kimseyle evlenmiyor. Sadece naz yapıyor, iş ve yapıyor. Dünyanın bu taraftan gerçek yüzünü Anlayan insanlar işte ona yüz vermemişler. Yalan dünya dedikleri o. Ha bakmayın biz de ağzımızda yalan dünya diyoruz ama o yalan dünyanın içerisinde yapmamamız gereken her şeyi de yapıyoruz. Şeytan bizi kandırdı. Bize fark attığı yerlerden bir tanesiydi bu. Vehin. Değerli dinleyenlerim, Horasan'ın, Bel diye bir şehri var. Duymuşsunuzdur. Kıssalar çok geçer. Bir hükümdar yaşıyormuş orada. Mütevazi bir kişiymiş. Etrafındaki insanlara iyilik yapıyor ve adaletli bir tutumu varmış. Hep dua alan bir insan. İnsanlar yardım gördüğü için, sevdikleri için hayır duada bulunmuşlar. Onun böylesine dua alıp hürmete ermesi sebebiyle belki de Rabbimiz Celle Celaluhu, onu ismi unutulmayacak kadar büyük bir veli yapmayı murad etmiş. Fani saltanatla ömrünün heder olup gitmesini istememiş. Nitekim irşadına vesile olan hadiselerde bundan sonra peş peşe hikmetle sıralanmış tesbih taneleri gibi. Neyse bir gün sarayına girmiş. Huzuruna kadar ilerleyen meçhul bir yolcuyla karşılaşmış o yolcuyla o tahta oturan sultan arasında bir konuşma geçmiş. Sultan sormuş, sen demiş kimsin? Buraya kadar ne cüretle ilerleyip geliyorsun? Burnuna kadar sokulmuş. Niye gelmeyeyim ki demiş, burası nedir ki? <gülüyor> sultan demiş ki, ya ne diyorsun sen? Burası saray, saray, benim sarayım. Hayır demiş, burası saray değil, burası kervansaray. Bizim gibi kervan yolcularının böyle biraz istirahat edeceği, gideceği bir kervansaray. Tebessüm etmiş, etrafındaki korumalar hücum edecekler. Durun, durun demiş. Bir dakika, bu deli adam ne diyor? Bırakın demiş. Sen demiş, deli misin ya? Görmüyor musun? Demiş. Burada oturan benim. Belhin Sultanı İbrahim bin Ethem benim. Hani etrafında yolcu görebiliyor musun? Demiş. Diyor ki, o yolcu. ''Söyle bakalım, sultan, senden önce bu sarayda kim vardı?'' ''Eee, babam vardı.'' ''Peki, ondan önce kim vardı?'' ''Eee, babamın babası vardı.'' ''Peki, nereye gitti onlar?'' ''Burada yoklar, değil mi?'' ''Sen ne demek istiyorsun?'' deyince... Cevabı yapıştırmış. ''Demek ki onlar yolcuydular, geldiler.'' bir müddet istirahat ettiler, konakladılar, gittiler. Şimdi istirahat sırası sende. E biraz da sen oturacaksın, yatacaksın, kalkacaksın ama sen de gideceksin. Ardından diğer yolcular gelecek. E onlar da tıpkı senin gibi ayrılacak. Eğer burası kervansaray olmasaydı, bunların hiçbiri de gelip geçmeyecek, birinin elinde ebedi kalacaktı. E söyler misin? Bunca insanın gelip geçtiği yer kervansaray değildir de nedir? O belh sultanını böyle acı şekilde ikaz eden o meçhul kişi geri döner. Arkasından belli bir zaman sonra Sultan İbrahim bin Ethem Hazretleri askerlerin yollar bulun diye bulamazlar. Ama bir türlü unutmaz sultan. Akşamları yatağına uzanır Kulağına aynı sesler gelir sürekli Burası bir kervansaray Senden öncekiler gelip geçti Sen de gelip geçeceksin Diye İşte böyle Bir gün yine tavandan Sesler duyuyor Heyecanla sormuş Kim var orada Sen bu saatte ne arıyorsun Ses ver falan Derin düşüncelilerden bir tanesi Benim demiş ben Sen kimsin ben demiş, devemi kaybettim de. Onu arıyorum. Sen demiş, delirdin mi ya? Hiç demiş, deve evin damında aranır mı? E demiş. Sen atlas yorgan, yün yatak içinde bu kadar rahatlık içerisinde ahiret arasında ben dam üzerinde devemi arayamayacak mıyım? İşte bu olay Sultan İbrahim'in İbrahim bin Ethem namıyla anılan insanın ertesi gün tacını Tahtını terk etmesine vesile olur. Aman der, isteyen alsın arkadaş. Biraz da onlar eğlensin. Benim misafirliğim bitti. Zaten akşam üzeri o şok dalgasını bir yaşadı. Tam uyudu, gecede bu olayı yaşadı. Aman dedi bırakın. Kardeşlerim, burada kendime de, siz değerli kardeşlerime, büyüklerime de çok nasip var. Almamız gereken hisse var. Onların en önemlisi, bugün programımızın başında okuduğumuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifidir. Dünya bizi kaplamış durumdadır. İtibar görmek, daha fazla beğenilmek, geleceği garanti altına almak, kendi cemaatini, kendi siyasi partisini, kendi ırkını, kendi memlekettaşını, kendi köylüsünü, kendi ailesini düşünmenin dışında bunu ilerletip de diğer insanlara bu çemberi açmayan insanlar olduk. Her birimiz bize ait sorumluluğumuz altındakilere tebessüm ettik, onlara yardım ile uzattık. Sokaktaki insanlara kim yardım edecekti? Senin cemaatinden, senin partinden, senin ırkından olmayan, fakir, zengin ayrımı olmayan ama her insanın hakkı olan hakları kim verecekti bunu düşünmedik. Sihirli bir değnek gelecekti, onlar görevini yapacaktı. Biz görev almadık. İşte 1400 küsur yıl önce, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize uyardığı bir yerdeyiz bugün. Dünya milletlerinin üzerimize çullanacağı bir gün demiş diye Efendimiz aleyhisselam, bugün dört bir koldan dünya milletleri Müslümanların üzerine çullandılar. Suriye'de, aynı tezgah, Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, Myanmar'da, Doğu Türkistan'da, Hindistan'da, Azerbaycan'ın o Karabağ, Dağlık Karabağ bölgesinde, Hocalı katliamında, Bosna Hersek'te, her yerde üzerimize çullandıklarını görüyoruz. Hatta öyle bir örnek verdi ki, selin üzerinde bir saman çöpü nasıl sürükleniyorsa, o şekilde sürükleneceksiniz. Sahabiler sordu ya, efendim o zaman Müslümanlar, Acaba kardeşlerimiz nüfus bakımından az mı olacaklar? O yüzden mi bizi süpürecekler? Yani on bine karşı on olduğumuz için mi? Hayır, o gün kalabalık olacaksınız ama değersiz olacaksınız. Yani bugün üzülerek söylüyorum. Camileri açtık, medreseler artık hınca hınç dolmuş maşallah. Örtüler serbest, sohbetler serbest. Zikirler serbest, cep telefonlarında bin bir uygulama, Kur'an-ı Kerim'in on binlerce farklı okuyuşu ağlatanı, sızlatanı, bütün etki altında bırakanı, hangi sesi istiyorsanız durdurun bir kez daha dinleyin, hepsi var. Ama ortada biz kalmadık. Ne kadar rahat ettik, ne kadar dünyaya kurulduk, bağdaş kurduk, o kadar kendimizden bir şeyler kaybettik. Allah-u Teala'dan niyazımız bizleri bir ve beraber eylesin. Aramızda küçük tefek mevzulardan dolayı çıkan küskünlükleri gidersin. Dünyayı bir imtihan yeri meclisi olarak gören, çalışan helalinden, efendim kazanan, kazandığıyla hayırlı işler yapan ama kesinlikle kazandığını kalbine koymayanlardan eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu, bizi ahireti unutturmasın bizi cennetine alsın insi ve cinni şeytanların şerrinden muhafaza eylesin İslam aleminin ümmetinin üzerindeki bu derler ya ölü toprağa serpilmiş gibi olma durumunu bu pısırıklığımızı gidersin ya rabbi ya rabbi ya rabbi ne olur kardeş hakkıyla huzuruna gelenlerden eyleme ne olur Pısırıklığımız ses çıkaramıyor olmamızdan dolayı bizi helak eyleme. Bizden sonraki nesillere de bizden daha sağlam, daha düzgün hareketler yapacak nesiller olmasını nasip eyle. Sen bizleri, anne babalarımızı, bütün Müslüman kardeşlerimizi bağışla. Zulüm altında inleyen kardeşlerimizin ne olur tez zamanda yüreklerine, Merhametinle inşirah eriştir Ve onları zalimlerin elinden al Onları muhafaza eyle Ya Rabbi Kötülerin kendi kötülükleri Tuzak kurucuların kendi tuzaklarının içinde kaybolmalarını nasip eyle Ve ne olur bizleri bağışla Amin, amin, amin Velhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve nebiyina Muhammed. <Sessizlik>